En büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr, bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların Cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Musab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk Cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.